Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vessalem ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmuain ve ba'dim. Kardeşler bu hafta Esma-i Nüfusna dersimizde 3 isim El-Habir, El-Gavir ve El-Metin isimlerini veririz inşallah 36, 37, 38. isimler birincisi El-Habir dedik noktalı haine ve Kur'an-ı Kerim'de 45 yerde geçmekte. El-Habir ismi. Rab Azze ve değerli ismi. Bazen Alim ismiyle geçiyor. Bazen Hakim ismiyle birlikte geçiyor. Bazen El-Basir geçiyor. Onlardan birkaç tanesi hakkında örnek verelim. Adiyat suresi 11. ayet "İnne rabbekum bihim yevme ezelle habir. Muhakkak ki onların Rabbi o gün onlardan haberdardır onların her halini bilmektedir. Haberdar olan. Evet, 2. ayet Tahrim suresinde, 3. ayet Galene be enyel alimul Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana çok iyi bilen, çok haberdar olan onu haber verdi. Bir başka ayet Fatır suresi 31. ayet. İnallahü bi habirun basir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdar olandır, görendir. En'am suresi 73. ayet Alimül gaybi ve şehadeh ve huvel hakimül habir Gaybi ve şehadeti yani bilineni ve bilinmeyeni o bilir, o hikmet sahibi, hüküm sahibi olandır, haberdar olanı, habirdir. Habir isminin sözlük manası haberdar olan ama iyi haberdar olan tamamen haberdar olan yani bilgisi haberi Dışında hiçbir şey olmayan, tam bir bilim sahibi olan, ikikatiyle gerçeğiyle olaylardan haberdar olan demek. Allahu Teala hakkındaki manası da aynı şekilde ama daha geniş kapsamlı. İbn-i Kayyumrahim Allah'ın dediğine göre Allah'ın El-Habir ismiyle, allah Teala'nın sahip olduğu ilim, haberdar oluş... Görünen taraflarını olduğu gibi gizli ve gözlerden errak olan, görünmeyen taraflarını kuşatacak genişlikte kapsamındadır. Latif gibi. El-Latif de biliyorsunuz gizli, inceliklerden haberdar olan, inceliklere vakıf olan manasına idi. El-Habir ve o Latif isminin kapsadığı o gizliliği de içeren şekilde görüneni, sesi olanı, görüntüsü olanı bildiği gibi gizli olanı, karanlıkta olanı, yani gizli yapılan da e, bilen ve bunların hakkında haberdar olan demektir. Özellikle de uzmanlık derecesinde, üst düzeyde haberdar oluşta El-Habir isim kullanılıyor. Yani El-Habir haberdar olan, haberi olanın daha fazla haberdar olanı. Uzmanlık derecesinde üst düzeyde haberdar olan demek. Allah-u Teala için yakışan manası budur zaten. Her şeyden haberdar ki, hiçbir şey onun haberi oluşundan gizli ve kafil değil. Evet. Ham yani, Sadir rahimehullah da El Alim ve El Habir isimlerini birlikte beyan ederken diyor ki El Alim zahir olan şeyleri, görünen, haberdar olunan, diğerlerinin de gördüğü zaman, bildiği zaman ilmiyle kuşattığı hususları içerir. Ali El Alim ismi, El Habir ise <gülüyor> batın olanları, gizli olanları da içerir. İmkan dahilinde olanları bildiği gibi imkansız olanlardan haberdarlar. Evet hiçbir şey Allahu Teala Teala'ya gizli kalmaz. el isim bunu ifade eder. Hiçbir şey gizli kalmaz. Toprağın altındaki hayvanlar da ondan gizli kalmaz. Denizin derinliklerindeki canlılar da onun bilgisi dahilindedir. Ondan gizli kalamazlar. Her şeyden haberdar. Gönüllerde geçenden Allamül Huyub'da görmüştük mesela neydi? Gayipleri en iyi bilendi. Sudur, Ali el Ali'm isminde de haberdar oluş, biliş, ilim sahibi oluşu ifade etmiştik. Yani kalplerde olanları, göğüslerde olanları düşünceli bazında kalanları dahi bilir. Herkesin durumundan, düşüncelerinden, iç yapısından, dış yapısından haberdar olduğu gibi haberdardır. Bu kadar kapsamlı bir ilme sahibi. Peki, Allahu Teala'nın bu ismini biz iyice kavrayırsek, iman edersek bunun etkisi nedir? Bir defa Allahü Teala el Habir de, el isiminde, el Ali isminde olduğu gibi el Habir isminde de meleklerden, cinlerden, insanlardan ve diğer varlıklardan tamamından haberdar. Hiçbir şey onların gizli değil. Buna iman edelim. Allahu Teala'dan hiçbir şey gizli kalmıyor. Yani devlet bazında gizli kalmıyor, cemaat topluluk bazında gizli kalmıyor, şahıs bazında gizli kalmıyor, hayvan bazında gizli kalmıyor, bitki bazında gizli kalmıyor. Bu kadar haberdar, her şeyden kapsamlı bir haberdar doğuşuyla haberdar. Peki bunu bilirse kullo zaman ne yapması gerekir? Rabbinin kontrolü altında, gözetimi altında olduğunu bilir. Dolayısıyla Rabbine karşı onun hoşlanmayacağı şeylerden uzak durur. Ona isyan etmekten sakınır. Çünkü biliyoruz ki Rab tebarike ve Teala el-Habir isimler her şeyden haberdar. Yapmayı planladığımız şeyi planlamadan önce, daha planlama safhasındayken haberdar. Dolayısıyla bunu kul hafızasında canlı tutarsa, Rabbi Azze ve Celle'ye karşı isyana gitmez, isyan yollarına sülük etmez. Olabildiğince günahlardan kendisini uzak tutar. Ve onu gazaplandıracak işlerden de el çeker. onun razı edecek işlere gönderir. Bir düşünelim bakalım öyle midir? Hiçbir anımızda kaçırmayacak şekilde... Her an biliyoruz ki üzerimizde günümüzdeki yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz şeylerle örneklendirerek anlaşılmasına katkıda bulunmak istiyorum. Her an daima üzerimizde bir tane güvenlik kamerası var. Her anımızı kaydediyor. Bu nasıl bir duygudur? Ne yapar insan? O güvenlik kamerasını yerleştirenin istemediği hiçbir şey yapmaz değil. Yapmaması gerekir. Aklı başında ise olması gerekir. Ve bunu hiç unutmaz. Her daim o kamera onun tepesinde diye düşünen bir insan o kamerayı koyan kimsenin istediği gibi bir nizam içerisinde hayatın devam ettir Aynı şey Allahu Teala'nın El Habir isimli akiaslaacak olsa Allahu Teala El Habir ismine kulun her halin halinden haberdar, göz kırpmasından haberdar, parmağın oynatmasından haberdar, efendim yemek yemesinden haberdar, uyumasından haberdar, kapmasından haberdar. Sevincinden haberdar, üzüntüsünden haberdar. Öyle bir haberdarlık ki bunu hiç unutmuyoruz. Hep aklımızda canlı. Ne yaparız? Allah azze ve celle'ye ettirecek işler yapar mıyız? Cesaret demeyiz böyle şeyler. İman sahibi bir kimse buna demez. Böyle bir etkisi var. El-Habir ismini bilmenin kullar üzerinde. Aynı zamanda da yeryüzünde vuku bulan her şey Özellikle düşmanlar cihetinden vuku her şey. Allahu Teala'nın kontrolü, bilgisi haberdar oluşu altındaysa o zaman bu bir huzur, sekinet, iş güveni verir. Güven verir. Ve Allah-u Teala'nın yazısına, takdirine uygun vuku bulduğu için de teslimiyet sağlar kolun kalbine. Teslimiyet, rıza sağlar. Kulu razı olur bundan. Haberdar olanla kaynaklı. Bir hikmete binaen bu var, gelecek. Bir başka etkisi El-Habir isminden haberdar olan, bunu iyice özümseyen, kavrayan bir insan, aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin gazabını celp edecek gizli şeylerden bile kendisine sakınır. Rüya gibi mesela, kurucu gibi mesela, efendim haset gibi mesela, gıybet gibi. Çok insan şahit olabileceği veya hiçbir insan şahit olamayacağı sadece Allahu Teala'nın bildiği hastalıklardan, Kötü ahlaktan, kötü karakterden de uzak durmaya çalışır. Çünkü habir olan Allah, kulun kalbinde taşıdığı niyetlerden haberdar. Hasetten haberdar. Öfkeden haberdar. Sövgüden haberdar. kinden haberdar. Yerleştirdiğimiz bir kul kalbinde, biznilâhi teâlâ, batınî afet dediğimiz iç afetlerden, musibetlerden de kendisini kurtarmaya olabildiğince bu hastalıklara düşmemeye çalışır. Tabii ki haliyle ister istemez bu bilgi ve bu hal kişiyi Allahu Teala'nın haram kıldığı şeylerden el çekmeye, vacip kıldığı işleri yapmaya ve müstehapları da yaparak Allahu Teala'ya daha fazla yaklaşmaya yönlendirir. Bir de habir olan Allahu Teala mahlukatı yaratmadan önce şeriatı vazetti, kaderleri yazdı ve vakti saati geldiği zaman kullarını yaratıp dünya üzerinde imtihan sahnesine çıkartıyor. Ve bu bahsettiğim şeyden hiçbirisi El-Habir isminin dışında gelişmiyor. Onun bilgisi, kontrolü, gözetimi dahilinde oluyor. O zaman kul bu kadere teslim olur. Başına gelen musibete, hastalıklara, korkulara, kaygılara, kayıplara teslim olur. Çünkü bilir ki bu hikmet sahibi olan Habir'den geldi. Hikmet sahibidir, Habir'dir ve kullanı test ediyordur, imtihan ediyordur. Nasıl davranacak ona bakıyordur. Allahu Teala hakkınca Habir ismi özümsebilmeyi nasip etsin Azze El-Habir El ismi Kur'an-ı Kerim'de El-Alim ismiyle beş kez zikrediliyor. El-Hakim ismiyle dört kez zikrediliyor. El-Latif ismiyle beş kez zikrediliyor. El-Basir ismiyle de gene beş kez zikrediliyor beraber. Otuz yedinci ismimiz El-Gaviy. El-Gaviyyu yazılışı. Ama okumayken o sondaki y'ye genelde düşüyor. El-Gavi ismi dokuz kez Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Çoğunda da El-Aziz ismiyle birlikte geçiyor. Sadece iki defa Şedid-ül-Gab ismiyle yani cezası çok şiddetli olan ismiyle beraber kullanılıyor. Gavi e, kelime manası olarak zayıfın zıttı. Yani güçlü, kuvvetli. Bir de çetin sağlamlık da bunun içerisinde giriyor. Taş gibi böyle sert, kuvvetli şeylere, böyle çabuk etkilenmeyecek şeyler çetin denir. Mesela çetin ceviz ne demek? Kabuğu zor kırılan ceviz. Kimler için kullanılır bu? Bir sıfat olarak kullanılır. Ee, sağlam, güçlü, yaptığı işte otorite olan, evet, kolay kolay yenilmeyen kimselere çetin ceviz denir, değil mi? Mesela tartışmasına çok kuvvet tartışıyorsa veya rakipse Herhangi bir şeyde onun çetin denir. Niye sağlamdır? Yenilmesi, baskın gelinmesi, etkilenmesi zordur çünkü el kavu'yi kelimesinin bir manası güçlü ve çetin, sağlam, şedid yani etkilenmeyen manalarında. Mesela Şura suresinde 19. ayette Allah Latifun bi İbadihi men ve aziz buyuruyor Allahu Teala. Allah kullarına karşı çok latiftir, lütufkardır dilediği kimseyi rızıklandırır ve o gavidir azizdir demiştik ya aziz isminle daha çok kullanıyor diye ne demek gaviy kuvvetlidir güç sahibidir azizdir mutlak kudret sahibi demek izzet sahibi şedidül gabb'ın örneği de mü'min suresi 22. ayette Allah onları yakalayıverdi şüphesiz Allah gavidir şedid ül cezası çok şiddetlidir, yakalaması şiddetlidir, şediddir manasında. Cevherinin dediğine göre, gavi demek, kuvvetli demek, yani zayıf olmayan demek, güçsüz olmayan demek, güçlü, kuvvetli, varlığı, zatı sağlam. Zeccaciye göre de güç ve kuvvet sahibi, bir şey üstesinden gelen, güç yetirebilen manalarına geliyor ve aciz kalmayan, güç yetirememesi mümkün olmayan manasına gelir. Zeccac ise mükemmel kudrete sahip diyor El-Gavi kelimesinin sözcük manası olarak. Peki El-Gavi isminin Allah Teala hakkındaki manası nedir? İmam Taberi Allah kuvvetlidir ve cezası şedid, şiddetli olandır. Ayetin tefsir ederken diyor ki El-Gavi hiçbir şeyi mağlup edemediği demektir. Hiçbir şey mağlup edemez onu. Hükmünü reddedemez. Yarattıklar üzerindeki emri, kader ve kaderi mutlaka uygulanır. Reddedilemez. Bir düşünelim şimdi. Allah-u Teala bir belde mesela dolu yağdırmak istiyor. Var mı engelleyebilecek? Bir onları sarsmak istiyor. Toprağı emrediyor. Toprak sarsılıyor. Deprem diyoruz biz buna. Veya çok istediğimiz çok arzuladığımız suyu bunlara bir ceza ol diye emrediyor. Tabi ifade ona ait değil, bize ait. Onlara bir ceza oluyor. Sel oluyor. Zarar ziyan oluyor. Değil mi? Bir konu hastalığını gidiyor Allah şifasını verinceye kadar iyileşemiyor. Doktor doktor gelsin dursun. İstediği ilaç kolay, istediği sebepleri yapışsın. Allah şifa vermediği sürece. Demek ki Allah azze ve celle yarattıkları takdir etti mi o takdir engellenemez. O takdir yaşanacak. Bunu reddedebilecek engelleyecek, yani geçersiz kılacak ve etkisini azaltabilecek bir varlık yok. Bundan dolayı e, bu isimle isimlendirmiştir diyor İmam Taber-i Rahim Allah kendisini. El-Gavi ismiyle. Evet, hiçbir şey ondan kaçamaz. Onu aciz bırakabilecek, onu güçsüz bırakıp da ona galip gelebilecek, üstünlük taslayabilecek bir varlık yoktur. İbn-i Kayyum Rahim Allah da kuvvet vasfına sahip demektir diyor El-Gavi. Sağlam, çetin bir kuvvete sahip. Zaten biz la havle ve la kuvvete illa billah derken bunu ifade ediyoruz. La havle ve la kuvvete havlenin manası hemen hemen güç demek. Kuvvetin manası da kuvvet. Güç ve kuvvet yoktur. İlla billah. Ancak Allah'ın vermesiyle vardır. Yani kul herhangi bir şeye güç getirebiliyorsa, bakmaya, gördüğünü algılamaya, parmağını kaldırıp işaret etmeye, konuşmaya, herhangi bir şeye güç getirebiliyorsa daha ağır, daha kuvvet isteyen bir şeyler gerekmiyor. Çok basit şeyler için. Bu güç, bu kuvvet Allah'u Teala'nın vermesiyle, dilemesi dedir. Dilerse onu engeller, hiç kimse güç getiremez. <gülüyor> la havle ve la kuvvet illa billah lafzı, bunu çokça zikretmemiz, çokça, efendim, bu zikirleri yapmamız tavsiye ediliyor la havle ve la kuvvete illa billah cennet hazinelerinden ödüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Bu kul bunu tekrar etsin ki en küçük bir güç kudret isteyen bir iş bile Allahu Teâlâ'nın Teala'nın verdiği kuvvettedir başka türlü olmaz İbrahim aleyhisselamın kıssasını anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Sare'nin başına geçen olayı anlatmıştır hatırladınız mı? o ülkenin kralı yani astı astı kesti kesti olan ona elini kaldırıp Dokunamıyordu değil mi? Gücünü kesiyor Allah-u Teala. Kesti mi gücünü ne yapar? Bir milim, nereye de götüremez, geri de çekemez, getiremez. Vallahi Allah Azze ve Celle'nin elinde. Gavi ismiyle o kuvveti kesti. Uzatamaz elin artık. Evet buna teslim olacağız. Bunu bileceğiz. Kul Allah'ı çok terk eder. Gafil olduğu zamanlarda, dünyevi işlere dağıldığı zamanlarda veya uyuduğu zamanlarda. Kul Allah'ı terk eder. Terk etmemesi lazım. Ama Allahu Teala kulunu terk etmez. Allah kulunu terk ederse, yapmaz da azze ve celle, Allah kulunu terk ederse artık onda ümit kalmamış demektir. Onda ümit kalmamış. O gideceği yer belli ölmeyi bekleyen bir meyte, yaşayan bir meyte, ölü konumunda. Hatta bir rahimahullah allah Teala hakkındaki el kavi ismini anlatırken Hiçbir halde acizliğe maruz kalmaz diyor. Hiçbir halde aciz olmaz. Acizlik ne demektir? Yapmak istediğin bir şeyi yapamaz. Planladığın bir şeye güç çetiremez. Olmasını istediğin bir şeyi olduramazsın veya olmamasını istediğin bir şeyi olmasına mani olamazsın. Bu acizliktir işte. Acizlik kullara mahsustur. Allahu Teala aciz olmaz. Hiçbir şeyden geri kalmaz. Ne dilerse o muhakkak olur. Onun dilemesini engelleyecek ve Allahu Teala'yı aciz bırakacak kimse olamaz. İnsanların veya diğer mahlukatın kuvvetleri Allahu Teala'nın verdiği kuvvettir. Onlar sınırlıdır. Nihayetinde bir zaman sonra son erecektir. Ama Allahu Teala'nın kuvveti asla son ermeyecek. Çünkü kuvvet onun ayrılmaz parçasıdır. Evet. El-Gavi ismine iman ettiğimiz zaman etkisi ne olur? Birincisi sonsuz ve sınırsız ve sağlam bir kuvvete sahip Allahu Teala olduğu inancı güç, kudret, otorite sahibi olan insanlarda güçsüzlere karşı tevazuyu gerektirir. Tevazuyu. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere mahlukata merhametli davranmayı, şefkatli davranmayı öğretmiştir. Yeryüzündeki mahlukata merhametle, şefkatle muamele edene, merhametten en merhametlisinin merhametle muamele edeceğini öğretmiştir. Tevazu sahibi olacağız. Büyüklük taslamayacağız. altımızı emrimizde eşimiz çocuklarımız işçimiz veya başka birler insanlar çalışanlarımız olduğu zaman onlara zarar verecek bize yapılmasını istemediğimiz şeyler kısmına girmeyeceğiz kul tevazu sahip olduğu sürece Allahu Teala onun derecesini yükseltir Allah on'un şerefini yükseltir Dolayısıyla kul güçsüzlüğünün farkına varması gerekir Mutlak güç Allah'tandır, Allah'a aittir. Kendini güçlü, güç getirilemez, ulaşılamaz, addet mümeli. Belki güçsüzlüğünün farkına varmıyor. Yeryüzü krallarından Yemiyor. ve Kur'an-ı Kerim'de de kötü bir namla ad anılan yani Firavun'un boğulması bir avuç suyla olmuştu. Suya güç getirememişti. Demek ki güçsüzmüş. Firavun gibi e, astığı astık, kestiği kestik. Şimdikilerin bu adı sanıp bilinen... Amerika'nın başkanı, Rusya'nın başkanı ve benzeri Aslan'ı dinlenenlerin yanında onlar çok güçlü, kudretli krallar. Onlara bile Allah Azze ve Celle ya bir sinekle helak ediyor, ya bir avuç suyla helak ediyor ya da benzeri basit şeyler. Ediyor. Onların güçsüzlüğünün, acizliğinin göstergesidir bu. Onlar öyleyse, onların altındaki diğer kullar ne, ne alemdedir? Onu da değerlendirmek lazım. Mutlak güç sahibi Allah azze ve celle ise, on dilediği şey yeri çeviremiyorsa, o zaman Allahu Teala'ya tevekkül edip umduğumuzu ondan ummamız lazım. El-Gavi ismine hakkınca teslim olduğumuz zaman her istediğini yapan Allahu Teala'ya teslim olursa kul tevekkül ederse o zaman işleri Allah'ın gücüne, Allah'ın kudretine havale etmiştir. Dolayısıyla en sağlam yere ve olması gereken yere tevekkül etmiştir. El-Gavi ismine inanç bizleri Allahu Teala'ya tevekküle, Allah'tan başkasına bel bağlamamaya, umut beslememeye yönlendirir. Nitekim Şuara Suresi'nde "Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine tevekkül et, dayan." diyor Allah Teala. Yaratıklar ne kadar güçlü olursa olsun, bu ister devlet bazında olsun, ister kişi bazında olsun, ister toplum bazında olsun, ne kadar güçlü olursa olsun hiçbirinin gücü El-Gavi olan Allah'ın gücüne yaklaşamaz. Esamesi bile okunmaz El-Kabe'in gücünün yanında. Dolayısıyla her kudret sahibinin gücü Allah'ın elindeyse insanların veya sistemlerin veya devletlerin gücünün basit olması gerekir insanların gözünde, Müslümanların gözünde. Yüksek olmaması efendim onlardan korkusu Allah'ın korkusunun önüne geçmemesi gerekir. Çünkü El-Kabe ismi ile Allah Teala bütün kudreti kendisine has yapmıştır. Bütün kodretler ondan kaynaklanır. Bundan dolayı izzet sahibi, makam sahibi kişilerin karşısında kul korkusuz olur. Saygısız, edepsiz olur değil, korkusuz olur. Nice insan vardır ki, makam sahiplerinin huzuruna çıktığı zaman tir tir titrer veya korkar, öldürülmekten, ceza görmekten veya tahkir edilmekten korkar, endişelenir. Halbuki bu tür zalim hükümdarların Yanına girdiği zaman kul Allah Azze ve Celle'yi, kabi ismini taşıyan Allah Azze ve Celle'yi düşünürse, ona karşı olan korkusu yapacaktır, hafifleyecektir veya sıfırlanacaktır imanına teslim etmeye göre. Zalim bir hükümdarın karşısına çıkıp da yasaklamalar karşısında korkmadan duran bir ilim ehline soruyorlar. Nasıl oldu da onun zulmünden, baskısından korkmadın diye. O da diyor ki, Allahu Teala'nın azametini ve kuvvetini hatırladım da, o zalim gözümün önünde bir kedi gibi veya bir sinek gibi. allah Teala'yı düşünmüş, kavi ismini düşünmüş, Aziz ismini düşünmüş, Hakim ismini düşünmüş, El-Habir ismini düşünmüş. İlâhır, Rab'a Azze Celle'ye mahsus sıfatlarını düşünmüş ki karşısındaki o zalim hükümler bir kedi gibi, uysal gözükmüş. Çünkü her şey onun önünde. Gavi ismi, Aziz ismine birlikte yedi ayette kullanıyor demiştik. Bir de 38. ismimiz El-Metin var. El-Metin de gavi gibi gene güçlülük kuvvet ifade eden bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de bir defa geçiyor. Zariyat Suresi 58. ayet Şüphesiz ki Allah rezzaktır, kuvvet sahibidir ve metindir. Çok sağlamdır, güçlüdür. Sözlük anlamı Çetin, güçlü, kuvvetli manalarında Gavi gibi Gavi gibi derken şu itirafla beraber söyleyelim Hiçbir dilin Diğer dile Mutlak, motomot, yüzde yüz oranı tercüme edilebilmesine imkan yok Hele de Arapça gibi Dünyanın en zengin bir dilinin Başka dillere çevrilmesi Motomot, mutlak manada aynı şeyi ifade edecek tarzda mümkün değil Bunu birçok defa yaşadık, hala da yaşıyoruz, ondan sonra da yaşayacağız Şimdi el-gavi, anlattık, güçlü, çetin, kuvvetli dedik, el-metin, ikisi farklı şeyler aslında, aynı şey değil, anlamları birbirine yakın ama bunu ifade edecek Türkçe'de bir kelime yok veya bizde o anlayış yok. Evet. Yani bu şu demek değildir, el-gavi ile el-metin aynı kelimedir, Allah-u Teala bir şeyi ifade etmek için iki ayrı kelime kullanmıştır, hayır böyle değil. Gavi ayrı bir şey, metin ayrı bir şey, birbirine yakın olsa farklı şeyler ifade ediyor, biz bunu anlayamıyorum ifaden. İâne diye bir kelime var. Yardım etmek. Nusret, nasr adam türemiyor. Nusret var, aynı kim? Yardım diye anlıyor. Sözü açık baktığımız zaman yardım, yardım, yardım etmek, yardım etmek. Yardım etmek. Ama Rasulullah ﷺ iki ayrı kelimeyi aynı hadisin içerisinde kullanıyor. Şu olabilir, ayrı yerlerde kullansa bir tek şeyin iki, üç, dört tane ifadesi olabilir. Aynı şeyi ifade etmek için iki ayrı kelimeleri aynı yerde kullanılmaz, aynı anda kullanılmaz. Burada yani ayrı şey, nusret ayrı şey. Az kelimelerle çok şeyler ifade etme özelliği verilmiş ona. Aynı şeyi tekrar etmez o. Tekrar aynı kelimelerle tekrar eder, üç sefer tekrar eder anlaşılsın diye. İyice yerleşsin diye. Bunun gibi elmetin el-gavi gibi güçlü, kuvvetli, çetin bir güce sahip, çok kuvvetli manası da desek, Mane olarak yakın. Yoksa aynı şeyi ifade etmiyor. Yüksek katılığa sahip mesela. Metin. Bir musibete duysal olanlara ne deriz biz? Metin ol kardeşim deriz, Değil mi? Metin ol. Ne demek metin ol? ol? Sağlamdır. Güçlü ol. Yani bu musibet, bu sıkıntı seni çökertmesin veya hatalı bir işe yönlendirmesin. Biz de kullanıyoruz bizim dilimizde bu var. Ama tam olarak anlayabildiğimizi, tam noktası daha kullanabildiğimizi düşünmüyoruz. allah Teala hakkındaki anlamı da gene El-Metin isminin kuvvet ve kudret bakımından en üst noktada, son noktada olanı. Yani en güçlü, en kuvvetli, daha ileri bir kuvvet olamayacak kuvvete sahip demek. Kuvveti kesintiye uğramayan, fiillerinden meşakkate maruz olmayan, yorgunluk ve bitkinlik yaşamayan kuvvetli manasında elmetin. İmam Taberi de rahimehullah metin ismini anlatırken çetin bir kuvvete sahip diyor. Yani çok sağlam, eğilmez, bükülmez bir kuvvete sahiptir diyor. Rahimullah tefsirinde. Kavî isminin etkisi Elmetin ismine geçmiştir çünkü anlamlar çok yakındır. Subhanallah, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>